Yeni bir yıl ve yeni bir yılın ikinci Söz programına hoş geldiniz. Ee, ben Deniz ve Mülteci İder'den Simge Memişoğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Ee, 2013'e girdik ve çeşitli çalışmaları, çeşitli e, derneklerin yapmış olduğu çalışmaları programımızda yıllardır tanıtmaya çalışıyoruz. İyi ya da kötü. Fakat, e, ne kadar ileriye gittiğimiz söylense de hala yılbaşı gecesinde maganda kurşunuyla ölen çocuklar var. Dileriz ki bu ve benzeri durumlar azalarak bitsin. Evet, birazcık uykusuz karikatüründen bir e, laf oldu. Lakin azalarak bitsin diyoruz ve e, Simge Hanım'a dönüyorum. Mülteci İder'den geliyorsunuz. Kısaca kendinizi ve mültecileri birazcık tanıtabilir misiniz? Evet şöyle başlayayım. Öncelikle ben mülteciler 2012 Ocak'tan itibaren hı hı. çalışıyorum. Yalnız mülteciler 2008'de İzmir'de kurulmuş bir dernek. Ve hani temel olarak hani İzmir'de geçişlerin sürekli olduğu dönemde mültecilere destek olabilmek, onlara hukuksal ve sosyal destek sağlayabilmek adına kurulmuş bir dernek. Ve bugün biz mülteciler olarak neler yapıyoruz birazcık onlardan kısaca bahsedeyim. Hı hı. Ee, öncelikle biz telefonlarla bize gelen, işte bize başvuruda bulunan mülteci ve sığınmacılara, e, Türkiye genelinden gelen Hı -hı. telefonlarla e, hukuksal ve sosyal destek sağlamaya çalışıyoruz. Onların dosya takibini yapmaya çalışıyoruz. E, onun dışında evet. hedef şehirlerde e, bazı farkındalık arttırma çalışmaları Hı -hı. yapıyoruz. İşte bu kapsamda yürüttüğümüz çeşitli projeler var. E, çeşitli HİBE kuruluşlarından aldığımız. E, Lobi faaliyetleri yapıyoruz. Bu özellikle yeni yasada... ...ciddi bir lobi faaliyetinde bulunduk dernek hı hı. olarak. E, pekala, çok özüne inmemiz gerekirse konunun mülteci nedir? Yani mülteci kime denir? E, sanıyorum ki toplum yargısında, bunu programa girmeden önce de birazcık söylemiştim... ...hani aklımdaki soruyu size. E, her siyahi gördüğümüz kişi İstanbul'da, ben kendi çevremden bahsediyorum, hı hı. mülteci midir? Mülteci kavramı tam olarak nedir aslında? Evet aslında ya kesinlikle öyle bir şey yok. Çünkü hı hı. o gördüğümüz siyahi insanlar aslında göçmen olabilir. Hı hı. Ekonomik göçmen olabilir ve düzensiz yollarla Türkiye'ye gelmiş insanlar olabilir. Ama onlar genellikle ya yani genellikle demeyeyim de her zaman mülteci olmak zorunda değiller. Aslında zaten bu karmaşalar hani mültecilerin e, durumunu biraz zorlaştırıyor Türkiye'de. Çünkü biz gelen her yabancı sanki mülteciymiş gibi düşünüyoruz ve hani onlara karşı bir tepki yani tepke sahip oluyoruz hı hı. bir şekilde. Fakat mülteci aslında çok daha yani vahim durumdan kaçarak Türkiye'ye gelen insanlar oluyor. Ee, bu 1951 Cenevre Sözleşmesi'nde e, e, ne denir? Şekillenmiş bir tanım. Hı hı. E, ona göre e, yani haklı nedenlerle korku. ...olmak zorunda yaşadığı ülkede bir zulüme maruz kalmak durumunda ve bu zulümün nedenleri var. Irk, din, milliyet, siyasi düşünceler ve belirli bir sosyal gruba mensup olduğu için bir zulüme maruz kalmak durumunda ve ülkesinin dışına yani kaçmış olmak hı hı. zorunda. Ya, dolayısıyla bizim mülteci dediğimiz insanlar, bugün Türkiye'de olanlar, siyahi de olabilir, buna Afgan, İranlı hı hı. da olabilir. Bu insanlar aslında ülkelerine geri dönemiyorlar. Hı hı. Yani o yüzden onları biz e, bu ekonomik göçmenlerden ayırmak durumundayız. Hı hı. Çünkü onlar dönmek isteseler de ülkelerine dönemiyorlar. Ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalacaklar veya işte İran'dan gelen bir gay diyelim idam cezasına çarptıracak. O insanlar bu yüzden Türkiye'de hı hı. O yüzden hani onları düşünürken biraz daha farklı perspektiften bakmamız gerekiyor. Demin konuşurken düzensiz yollardan Türkiye'ye gelmekten bahsettiniz. Peki hı hı. E, düzenli ve düzensiz yoldan kastınız nedir? Peki ve yani ikinci bir sorum da hangisinin? Mülteci olur. Düzenli yoldan da gelen hı. mülteci var mıdır ve düzensizden kastınız kaçak gemilerle kaçak yoldan ülkeye girenler midir? Evet şimdi düzensiz dediğim yani elinde bir pasaportu olmadan hı hı. bir sınır kapısından geçmeden işte herhangi bir tel örgüleri atlayıp Türkiye'ye girişinden hani bahsediyorum yani genel olarak bir ülkeye girişinden bahsediyorum. Fakat düzenli olan işte pasaportuyla işte vizesini alıp ya da işte mühürünü bastırıp girenler. Hı hı. Fakat bir insanın düzenli veya düzensiz yollarla girmesi onu aslında mültecilik statüsünde hiçbir şey değiştirmez. Çünkü mültecilik hani doğası gereği bir kaçışı temsil ediyor. Hı hı. Ve dolayısıyla o insanlardan hani gidip pasaportlarını alıp vizelerini de alıp Türkiye'ye gelmeden hiçbir şekilde bekleyemeyiz. Ve zaten e, düzensiz yollarla da girse diyelim polis tarafından İstanbul'da yakalandı işte hı hı. saat satarken yakalandım ve hani o insan ben mülteciyim ben ülkeme geri dönemiyorum dönersen beni öldürecekler dediği an yani iltica prosedürüne girer ve polis onu serbest bırakmak durumunda dolayısıyla hani o yani illegal <gülüyor> değil aslında düzensiz de girse Türkiye'de yaşama hakkı var Peki arasında hukuksal olarak ya da e Hukuken davranış biçimi olarak bir farklılık var mı? Yani düzenli yollardan ülkeye giren düzensiz yollardan ülkeye girenin hak açısından bir farklılığı var mı? Hak açısından bir farklılığı yok. Yani onlar mülteci dedikleri an da e, bütün mülteciler ne haklara sahipse onlar da o haklara sahip. Yalnız şöyle bir şey var: e, düzensiz girenler hani polis tarafından alıkonulabiliyor. biliyor. Özellikle düzensiz kaçmaya çalışanlar, hani Yunanistan'a kaçmaya çalışanlar haberlerde sık sık gördüğüm Evet Aha. Hani bu insanlar alıkonuluyor konuluyor ve o alı zaman işte geri gönderme merkezleri denilen yerlerde tutuluyorlar ve hani orada ne kadar tutulacakları hani belirli değil, ne standartlar, ne ölçüde yemek ve sıcak su sağlanıyor, hani bu tarz sıkıntılar var. Ama yani normalde... ...prosedüre göre yani hukuka göre... Hı hı. ...bir insan mülteci... ...olduğu sürece düzenli girmiş, düzensiz girmiş hiçbir sıkıntısı olmamış Peki şöyle dediniz, e, mülteciler ben mülteciyim dediği zaman serbest bırakılması gerekiyor. Peki mülteciler bunu biliyor mu? Evet, aslında onu düzeltmek istedim sonradan. Çok teşekkür ederim söylediğin için. Ben mülteciyim demesi gerekmiyor çünkü onu bilmeyebilir <gülüyor> yani. <gülüyor> Ama hani nedenlerini açıklarsa, işte neden ülkene dönemiyorsun <gülüyor> diye soruyorlar. Mesela işte hani dönersem idam cezasına çarptırılacağım mesela... İşte dönersem şu olacak, bu olacak, Hı -hı. işte amca oğlum zaten öldürdüler, işte ben de bu etnik gruba üye olduğum için beni de öldürecekler falan gibi şeyler söyledikçe Hı -hı. E aslında mülteci olduğu çıkıyor. Konuşmamızın başında mültecilerin sizinle iletişime geçtiğinden de bahsetmiştiniz. Hı -hı. Peki nasıl sizinle iletişime geçiyorlar? Yani telefon numaranızı nereden buluyorlar? Yani İzmir'desiniz mülteci İzmir'de olarak. Peki başka yerlerden, başka sınırlardan? Ülkeye girenler size nasıl ulaşıyorlar ya da onları takip ediyor musunuz? Evet şöyle yani onların arasında inanılmaz bir network var bir kere hı hı. hani mültecilerin arasında. Biri hani bizim telefonumuzu bulduysa o yayılıyor. Hı hı. Ee, ve bazı yerlerde polis bizzat bizim telefonumuzu veriyor özellikle Denizli'de mesela işte geri gönderme merkezlerinde o alıkolundan insanları bizim şu an yürütmekte olduğumuz bir proje kapsamında biz onları tek tek arıyoruz yani her geri gönderme merkezini arayıp oradaki insanlarla konuşmaya çalışıyoruz mesela oradan geri dönüşler alıyoruz. Onun dışında hani mesela bu yürüttüğümüz Avrupa Birliği projesinin kapsamında böyle Farklı şehirlere gittik, Ağrı'ya gittik, Isparta'ya gittik. Hani oraya gidince sonuçta kartlarımızı veriyoruz, telefon numaralarımızı veriyoruz. Ve hani bir kişiye verince Ağrı'daki bütün mülteciler şey. aslında evet. edinmiş Hı -hı. oluyor. Ve böylece yayılıyor. Peki yani ülkenin en çok neresinde göçmenler var ya da mülteciler var diyelim. Ve e, devletin göçmenler, mülteciler üzerindeki politikaları nasıl? Hı -hı. Yani en azından çok kısa bir zaman önce 2012'nin son ayında... Bu kum Kapısı sahilinde mülteci olan ve çok zor durumlar altında sokakta yaşamaya çalışan kişilerin haberleri televizyonlara çıktı. Devlet nasıl bir politika evet. izliyor? Aslında şimdi burada biraz geriye gidip ben Cenevre Sözleşmesi'nden ve Türkiye'deki farklılıklardan bahsetmem gerektiğini düşünüyorum. Şimdi 1951 Cenevre Sözleşmesi var dedik. Türkiye bu sözleşmeye bir coğrafi kısıtlama koydu. Yani bu şey demek oluyor ben bu mülteci tanımını tanıyorum. Tamam hı hı. bu insanlar mülteci olabilir. Yalnızca ben Avrupa'dan yani bu Avrupa konseyi üyelerini kapsıyor. O ülkelerden gelen insanlara bu tanımı sokarak mülteci statüsü veririm. Yani bu demek oluyor ki doğumuzdan bizim doğu sınırımızdan gelenler. Kesinlikle Türkiye'de mülteci Peki, statüsüne Avrupa ulaşamıyorlar. Avrupa konseyi üyesi ülkelerden neden insanlar kaçıp Türkiye'ye gelsin? Yani o da ayrı bir tartışma konusu. Hı -hı. Yalnız bu Avrupa konseyinde Rusya'da var. Aha. İşte Çeçenler aslında Hı -hı. o kapsama Hı -hı. giriyor. Hani evet o Türkiye'nin orada bir politik duruşu söz konusu. E, dolayısıyla bizim doğumuzdan gelenler e, Türkiye'de hiçbir zaman bir mültecinin yararlanabileceği haklardan tam ölçüde yararlanamıyorlar aslında uluslararası hukuka göre. Ee, ve bu durum şeyi yaratıyor. Ee, Türkiye'de bir Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği var Ankara'da. Dolayısıyla bir mülteci geliyor önce oraya başvuruyor. Gerçi önce olmasına gerek yok. Oraya başvuruyor ve aynı zamanda İçişleri Bakanlığı'na yani yabancılar şubeye Hı -hı. başvuruyor. Ve dolayısıyla bu e, başvuruları iki yani paralel prosedür olarak yürüyor. Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği onların statülerini belirliyor. İşte mülteci midir, değil midir, böyle çok ciddi mülakatlar yapılıyor ve ciddi bir bekleme süreci de var orada. Ve sonrasında Birleşmiş Milletler, Mülteciler, Yüksek Komiserliği onları üçüncü bir ülkeye yerleştirmeye çalışıyor. O koordinasyonu yapıyor. Fakat çok azı yerleştirilebiliyor yani. Mesela Türkiye'de şu an 30 bin civarında mülteci var. <Gülüyor> Fakat bunlardan çok azı üçüncü ülkelere, <gülüyor> Kanada, Amerika gibi Hı -hı. ülkelere yerleştirilebiliyorlar. Peki mülteci değildir denirse ne oluyor? Bir, diyelim ki mülteci ve üçüncü bir ülkeye yerleştirildi. Peki mülteci değildir damgasını ya, yerse? Birleşmiş Milletler, mülteciler yüksek komiserliği red verirse Hı -hı. İçişleri Bakanlığı da red veriyor ve o zaman sınır dışı oluyor. Kendi kaderine terk Hı -hı. ediliyor bir yerde Hı -hı. aslında. Ama Birleşmiş Milletlerin e, o mülakatları çok ciddi bir şeye dayanıyor. Yani ülke profilleri böyle database'leri var işte. Hı -hı. Hani mesela Afganistan'dan geldim. İşte ben şu kabileye üyeyim. Gerçi Afganistan'da kabile yok galiba. Somali diye değiştirelim. <gülüyor> şu kabileye üyeyim. Ee, işte bizim başımıza bunlar bunlar geldi. Mesela çok kritik bir soru Hı -hı. soruyorlar. O kabilenin işte lideri kimdir diyor mesela hani onu bilemezse demek ki bu o kabilden değil, değil gibi Aynen. hani öyle çok ciddi bir şeyden geçiyorlar. E fakat tabii haksız yere red alanlarda olmuyor mudur? Oluyordur Aynen. herhalde hani diye düşünüyorum. E burada şeye ekleyecektim aslında neden bunları açıkladım. E şeye bu İstanbul'daki, Ağrı'daki, Aynen. Isparta'daki mültecilerden bahsedecektim. Ee, şimdi bu paralel prosedür sürerken e, bir de uydukent uygulaması var. Ee, yani bu da Ankara tarafından belirlenen işte 51-52 tane ve şu an sayıların 60'a çıktığı söyleniyor. O kadar ile e, mültecilerin sığınma e, yerleşmesine izin veriyorlar. Hı -hı. Yani bu şey demek hani Ankara'dan e, söylüyorlar işte sen Isparta'ya gideceksin. Fakat Isparta'ya gittiğinde ne bir kamp var ne bir barınma yeri var. Hı -hı. Hani tamamıyla kendi başına. Hiçbir barınma imkanı sağlanmıyor. Kendisi gidip ev bulmak zorunda. O evi bulmak, tutmak için işte bir paraya sahip olmak zorunda falan. Bu tarz sorunlar var. Bu illerdeki uygulamalar da vali ve vali yardımcının inisiyatifine göre çok değişiyor. Yani mesela Isparta'da işte valilik yalnız kadınlar ve hassas gruplar için bir pansiyon tutmuş. Hı hı. Ama yani kirasını tamamen valilik ödüyor. Mesela böyle bir uygulama Ağrı'da yok. Ağrı'da tamamıyla kendileri ev bulmak zorunda. O yüzden hani böyle yeknisak bir uygulama yok Türkiye genelinde. Ve her 60 ilde yani farklı farklı uygulamalar Ve söz konusu. Bir yandan da yani toplumdaki insanların bakış açısı da hani ev vermeyebilir, iş tabii, vermeyebilir. Tabii. Öyle Hı -hı. çok farklı sorunlar da çıkabilir. Ve aynı zamanda Ankara'dan Isparta'ya gitmek de bir dert evet, aslında. Nasıl gidecek? Paralarım. Evet Hı -hı. Bunlar sağlanmıyor sanırım değil mi? Bunlar sağlanmıyor. Ee, yani şöyle çok az örneği var. Hani bazen Birleşmiş Milletler otobüs Biletini verebiliyor ya da bazen işte valiliklere bağlı sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları var. Onlar verebiliyor. Ama dediğim gibi hani belli bir çerçeve yok. Ya yani Bunun nedeni de Türkiye'de hala bu alanı düzenleyen bir yasanın olmayışı. Çünkü bu alan tamamıyla yönetmelik ve genelgelerle yönetiliyor. Ve dolayısıyla her ilde vali yardımcısının inisiyatifine göre farklı uygulamalar olabiliyor. Peki bir yandan da mültecilerle birlikte gelen çocuklar var, evet. mülteci çocuklar var hı hı. ve daha dezavantajlı bir grup birazcık büyüklere göre birazcık daha. E, nasıl bir politika izleniyor yani çocuğu olan bir aile ya da yanında eve olmadan yanındaki belirli kimselerle sınırdan girmiş bir çocuk, mülteci bir çocuğun halini merak ediyorum aslında. Evet o tabii onlar çok çok daha zor oluyor. E, aile olarak gelenler işte anne babalarının yanında Hı -hı. ikamet ediyorlar ve okula gidebiliyorlar Türkiye'de. Hı -hı. E, dolayısıyla eğitim haklarından yararlanabiliyorlar fakat bunda da tabii ki sorunlar söz konusu. Öncelikle hani dil bilmiyorlar mesela öncelikle bir Türkçe öğrenmeleri gerekiyor. E, ondan sonra e, sınıflara kayıt olmak için işte belge istiyorlar. Hı -hı. Yani hani sen İran'da kaça gidiyordun seni Türkiye'de kaçıncı sınıfa alalım Hı -hı. bu tarz bir belge soruluyor. Ama yani bu da imkansız hani İran'da... ...pasaportlarını bile alamadık zaten. Evet, evet yani. Ee, onun dışında... ...yani karne, bundan çok fazla emin değiliz aslında. Hani karne alıp alamamaları gibi bir sorun Hı -hı. da var. Ee, onun dışında... ...bu aileleriyle birlikte olan çocuklar... Aileleriyle gelemeyenler peki? Evet refakatsiz çocuklar da var. Onlar e, bu... ...yetiştirme yurtlarına yerleştiriliyor. Hı -hı. Fakat... Eğer hani 18 yaşındayım diyor ve hani göstermediğine inanılıyor bir şekilde hı hı. polis tarafından o zaman kemik testleri falan yapılıyor işte. 18 yaş altındaysa yetiştirme yurtlarında kabul ediliyorlar ve orada aynen bir TC vatandaşı gibi haklara sahip oluyor. Yani işte harçlığı veriliyor işte yemeğidir hı hı. şeydir her şey sağlanıyor. Fakat orada da bir sorun o çocuklar genelde TC vatandaşlar gibi okullara gidemiyor bu genelde dille alakalı aslında. ...işte Türkçe kurslarına gönderilmeye çalışıyorlar. Hı hı. E, fakat biz refakatsiz çocuklarla da özellikle Isparta'da konuşma şansımız olmuştu. En büyük korkuları hani 18 yaşını geçince... Ben de tam onu soracaktım. Ne olacak sonrasında? E, Sonunu dışarıya bırakıyorlar. Normal bir birey gibi. Yani hı hı. hani 18 hı hı. yaş üstü bir birey nasıl Türkiye'ye gelmişse... ...hani bu uydu kentlerde bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Aynen onlar gibi oluyor. Ve biz böyle 17 yaşındaki çocuklarla konuşmuştuk, erkek çocuklarla. Hani en büyük korkuları o yani böyle ne, neredeyse gün sayıyorlar. Biz dışarı çıkacağız ve işte hani saati 18 lira, saat değil günlük 18 lira olan işlerde çalışmak zorunda kalacağız. Ne yapacağız? Hani burada bir ayakkabımız eskirse hemen bize yeni ayakkabı veriyorlar ama hı hı. çıkınca ne olacak bilinmiyor. Tabii orada TC vatandaşları çocuklara daha çok çalışma hı hı. şeyleri belirleniyor ama tabii mülteciler için öyle bir şey yok. Ve refakatsiz çocuklar ya onların hikayeler gerçekten çok üzücü. Mesela kimi zaman ya annesi babası ya annesi babası hani kaçakçılara verecek parayı toparlayamıyor ve sadece çocuğunu gönderiyor. Böyle hikayeler var ya da işte annesi babası öldürülmüş ve kendi bir şekilde işte düşünün Somali'den kalkıp Türkiye'ye gelebiliyor falan böyle çok üzücü hikayeler var. Simge Hanım'la konuşmamıza, sohbetimize devam edeceğiz. Fakat bir ara verelim, bir şarkı dinleyelim. Ardından tekrardan devam edeceğiz konuşmaya. I thought I had country, to call home. I thought I was like world, could be free. To touch my land, step on what could belong to me. Never know myself until they told me, no for me, no for us, no for me, no for us, no for me, no for us, no for me, no for us. We know they. Give You know what there is, genocide in that area, and for men, about world situation, and for men, about killings, but then, who are you, what is proving, you're saying is true, No, for me, no for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 manger du pain et non de mon ronflant. Mon amour est plus fort que ta haine, même si tu me condamnes, l'histoire m'absoudra. Amenisse Kongo, Ota Lelaganga Kanaika. Enzo'ya şarkımızı dinledik. Buradan da Enzo'ya selam olsun. Mülteciler'den Simge Hanım'la sohbetimize devam ediyoruz. Aslında programımızın şarkıdan önceki kısmında refakatsiz çocuklar ve refakatli çocuklar mülteci olarak ülke sınırına girmiş çocuklardan birazcık bahsettik. Mülte, büyük mültecilerin halinden ve Türkiye'deki politikalardan birazcık bahsettik. Peki şimdi dünyaya dönmemiz gerektiğinde genel bir çerçeveden baktığımız zaman dünyadaki mültecilerin hali nasıl ya da dünyadaki... Mülteci çocukların sayısı hakkında bir oran vermeniz gerekirse. Ya ben aslında dün gece bunları araştırdım. Şimdi Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre son 10 yıl içinde dünyada 25 milyon çocuk evini terk etmiş ve dünyadaki mültecilerin hani genel sayısının yarısına yakını çok yüksek bir rakam. Evet. Hı hı. Ve yarısına yakını çocuk ve kadınlardan oluşuyor. Ee, onun dışında bir de tabii mülteci olmayan çocuklar var hani bunlar da şöyle uluslararası göç örgütüne göre 2 milyon kadın ve kız çocuğu sınırlar ötesi insan ticaretine maruz kalmış bir de böyle de bir gerçek var ee, ve hani çocukların maruz kaldığı e, bu psikososyal sorunlar tabii kendi hani büyüklerin yaşadıklarından daha farklı oluyor. Ee, mesela hani bir sosyal karmaşa içinde e, başka bir ülkeye sığınıyorlar ve kendi kültürlerinden bir şekilde kopuyorlar. Öncelikle ana dillerinden kopuyorlar. Hı -hı. Kopmak zorundalar çünkü hani burada eğitim görebilmeleri için. E, ve hani ailedeki her türlü tedirginlik aslında çocuklara da yansıyor. Yani çocukların oyunlarında, e, birbirleriyle şakalaşmalarında hep bu bu tarz ailelerden gelen Hı -hı. tedirginliği görebiliyoruz bizde. Ve hani anne babanın bir rol model olma konusu var Hani anneleri artık hani onlar için rol olamıyor böyle o tarz çatışmalar oluyor çocukta. Ee, böyle. <gülüyor> Aslında çok çarpıcı rakamlardan bahsettiniz. Çok fazla Hı. çocuk sayısından bahsettiniz. Peki tekrardan ülkemize dönmemiz gerektiğinde mülteci deri olarak çalışmalarınız nasıl ilerliyor? Yani istediğiniz bir kota var mı ve bu kotaya kota ulaşabiliyor musunuz? Yardım etmek istediğiniz, ulaşmak istediğiniz mültecilerin sayısı olabilir ya da yapmak istediğiniz çalışmalarda belirli bir sınıra ulaşabildiniz mi? Ya açıkçası biz e, böyle danışmanlık verdiğimiz e, mültecilerin sayısını tutmuyoruz. Böyle bir veri tabanımız yok. E, fakat şu an yürütmekte olduğumuz bir Avrupa Birliği projemiz var. Ve Mart'ta da yeni bir projemiz başlayacak. E, bu projelerle aslında bizim hedeflediğimiz e, uydu kentlere gidip Oradaki sivil toplumu e, örgütleyip diyeyim, bir şekilde bir şekilde farkındalıklarını arttırıp ve orada kendi hani, mültecilere onların destek olmalarını sağlamak. Özellikle Ağrı, Isparta, işte Hatay, Edirne de bu tarz çalışmalar yaptık ya bunu aslında biz çok daha önemli görüyoruz ya yani çok daha deyip hani onu öncelemiyim ama hani bu da çok önemli çünkü hani az önce bahsettiğim gibi her şehirde farklı uygulama var hani bir şehirde sivil toplum mültecilerin çok fazla farkında olup hani onlara yardım sağlayabiliyorken diğer şehirde mesela hiç kimsenin haberi olmuyor olabiliyor işte veya vali yardımcısının hani bu konuda örgütlenmesi bir şekilde dikkatinin çekilmesi gerekiyor mesela bu bunun güzel bir örneğini Mardin'de yaşadık geçtiğimiz ay. Vali yardımcısı ve sivil toplum örgütleri bir araya gelip böyle güzel bir toplantı organize etmiştik. Ee, dolayısıyla çalışmalarımızda artık hani sanki buna daha çok öncelik veriyormuşuz gibi oluyor. Çünkü aldığımız projeler <gülüyor> dolayısıyla. Ve onun dışında geri gönderme merkezlerini aradığımızı ve onların e, oradaki durumları standartla tespit etmeye çalıştığımızı söylemiştim. Hatta bu geri gönderme merkezlerinde hani çocuklar da oluyor ondan hiç bahsetmediğimi fark ettim. Ee, orada çocuklar hani aileleriyle diyelim Yunanistan'a kaçmaya çalışan çocuklar oluyor. Hı hı. Mesela o geçişlerde e, ölen, kaybolan, nehirden işte alıp Meriç'in alıp götürdüğü çocuklar oluyor. Mesela onların kayıp ilanları falan ulaşıyor bize. O tarz travmalar da var. E, ve yakalanan çocuklar da aileleriyle birlikte al alıkonulma merkezlerine konuyor. Hani alıkonulma merkezlerinde genellikle çok az süre... Tutulacakları söyleniyor ama bu her zaman öyle olmuyor ve hani o süreç içinde o çocuk orada ailesiyle birlikte bir odada veya birkaç aileyle bir odada her geri gönderme merkezinin farklı ee, hani bir şekilde tutuluyor ve orada hani bir eğitimden yararlanamıyor ve hani onun getir zaten psikolojik sorunlarda cabası. Pekala programımızın sonuna yaklaştık aslında kesmek istemiyorum. Sohbetimiz belki başka bir zaman tekrardan konu olursunuz. Hı hı. Çok memnun oluruz fakat son olarak ne söylemek istersiniz? Mültecilerle çalışan ve mülteci derden bir üye olarak ne demek istersiniz? Yani son olarak aslında hani bize hepimize yani bu farkında bireylere düşen en önemli şey hani mülteciyle hı. bence hani göçmenin ayrımını bir şekilde yapmamız ve bunu hani insanlara anlatmamız. Ee, ve sonuçta bir yabancılık karşıtı bir algı artık oluşuyor ülkemizde. Fakat hani mülteci geldiği ülkeye geri dönemiyor. Yani bunun altını çizerek hani etrafımıza, arkadaşlarımıza anlatmamız Hı -hı. gerektiğini düşünüyorum. Söyleyebileceğim en önemli şey bu olsa gerek. Çok teşekkür ederiz size. ve teşekkür Bu zor işinizde başarılar, kolaylıklar <gülüyor> Teşekkürler dileyelim. Teşekkürler size de. Ee, biz haftaya tekrardan burada olacağız. Yepyeni konuklar, yepyeni kişilerle birlikte. E, haftaya kadar esenliklerle kalın Kendinize iyi bakın Hoşça kalın Güle güle Söz küçün Bir Çocuk Hakları Programı Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi hazırladı ve sundu